ilim ehlinden müstahini kalamayız. Biz birisini kabul edip de 99'unu dokuzunu sap dışı bırakmaya karşıyız. Yani ilim ehlini sap dışı etmek istemiyoruz biz bakın. Sap dışı edilenleri içeri almak istiyoruz. Binaenaleyh bir insan dese ki ben hiçbir mezhebe tabi değilim dese ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama ben alimleri takmıyorum dese o adam İslam'dan çıkabilir. Çünkü Allah فَسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ in كُمْتُمْ لَا Bilmiyorsanız bilene sorun diyor. Bilen kim? Aynı. Alimler. Tek Ebu Anife mi? Tek İmam-ı Şafii mi? Tek Ebu Said mi? Tek Ahmet midir? Falan mıdır? Kim biliyorsa bildiği meseleyi. İlla bilen her şeyi de biliyor demek değildir ki. Bu anlaşıldı mı? burada Peygamber Efendimiz'in bir sahih var Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bütün Peygamberler benimle ve övünürler, beni üniversitelerin içindeki zat ile övünürler, ismim bulmandır, kumya seyit maalifet olsun. Sahih diyorsun sen ee, buna? Evet, sahihdir hocam. O zaman üniversitelerin kalbini de buyuruyor. Sen, sen... Elim sıraya da olsa bilir diyor hocam. Başka bir hadiste de, onu sever, beni sever, onu sevmi mağduruz etmiş olur. Peygamber hmm. Efendimiz sevmeyelim dedi. Dördün. Peki o hadisin altında üstünde bir iki tane daha var, onu da bir hatırla bakayım. İbn-i Maci olabilir hocam. İbn-i Maci rastgele deme bak. Okuduğunda da, kitabın adını verdiğinde dikkat edin. Sen onu İbn-i bu. ben sana 10 tane İbn-i hediye edeyim. Hocam alayım. abi, değildir dediğimde. Efendim? Değildir. Ben diyebilirim. Sen de mi? <gülüyor> ben, dedi, ben, de, ben, ben dediğimi, ben, dediğimi ispat etmekle mükellefim, değil ben mi? Hocam, ben deyestim, büyük ihtimalle beni öyle seviyor mu ki? Yani beni gören hangi meslepten olduğunu bile bilmesinler. Çünkü önemli değil, Hı -hı. değil kendi kendine. O seni ne görürsün, diyebilirsin. O senin görüşün hesabını da sen verirsin. Bak ben öyle demiyorum. Ben ilim ehlini seviyorum. İlim ehlinin bana kitap ve sünnetten ispat ettiğini ben alırım. Edemediğini babam da olsa dert değil. Geliyor Selman <gülüyor> radıyallahu anh'u. Selman kim bilir misiniz? <gülüyor> kim Faris. <beri böyle gülüyor> <gülüyor> ha? Faris. Faris. Faris. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşman saldırınca şehrin, içinde kal, e, şehrin dışına çıkıp düşmanı dışarıda karşılamak ister. Selman diyor ki ey Allah'ın Resulü bu senin görüşün mü vahiy mi diyor. Bu senin görüşün mü vahiy mi diyor. <gülüyor> Allah Resulü dedi diyor ki benim görüşüm. O zaman biz böyle böyle şöyle şöyle yapardık diyor. Şehrin içinde kalır, etrafa hendek kazar, düşman hücum etmesini beklerdik diyor. hep harf Benim görüşüm deyince vahiy deseydi Selman ne yapardı? Müthavir. Allah Resulü ne bile soruyor bunu. Bu senin görüşün mü vahiy mi? Burada biz dört imamı sevmiyoruz dedik mi? Ona dedik. <gülüyor> dört imam bırak da sevilecek dahaları da var dedik. <gülüyor> <gülüyor> dahaları da var dedik yani. Sevilecek. Kaldı ki şimdi senin dediğin o hadis dediğine, önce şu kelimeyi bir at. Ona hadis demen bilmeden olabilir. Ama ben şimdi sana açıkladıktan sonra, ona hadis dersen, Allah'a ve Resulüne büyük bir iftira olur. Korkunç bir iftira. Onların altında birileri daha var, onu demedim. Ümmetimden bir adam çıkacak, adı Muhammed ibn İdris Ümmetime eşedu ala, e, ala, e, ala Ümmetimin İblis Ümmetime İblisten daha şerledildi. İmam Şafii kastediyor. Bunu da uyduran aynen hanefiler orada. Bak oraya, bunlara kıtayan hadisler. Ama şöyle der bak. El ulema'u veretetü el enbiya der. Alimler <gülüyor> Peygamberlerin varisleridir. Yani, evet. evet, bak bu olur. Bu var. Ama senin dediğin... Şimdi sana bunu bul gel desen bir hadis kitabında seni bulman mümkün değil de... Aksaray'ın <gülüyor> bir müftüsü var herhalde, değil mi? Aksaray'ın bir müftüsü var. Yok hocam, müftüden değil. Yok ha, mu? Müftü var. Müftüsü var, var, var, değil de. ee, de var. Var, var, değil mi? Aksaray'ın herhalde il diye bilinen birileri de var. Değil mi? Varacaktınız hocam, biz böyle böyle dedik bir gün bir sohbette... <gülüyor> Bu arkadaşta bunun bana nerede olduğunu getirin dedi diyeceksin. Onu bir zorlayın lütfen onu bulun gelin. Ben herhalde yakın bir zamanda yine uğrarım bu arkadaşlara. Evet Ramazan'ın ulaştırırsanız o bana ulaşır. Ama bak ne getireceksin hadis diye. Hadis ne demek olur? Bir hadis kitabında senepli, sepetli bir söz olacak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Anladınız değil, Anladınız, değil anladın, mi? Bak o ihtilaf ümmetinin senedi bile yok ha, bahtil diyebileceğimiz bir senet diyor. Ama hadis demeyin bakın. Yani hadis. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama bütün usulü fıkıh kitaplarının mukaddimesinde bulursun bakın. Bu... Önce söylediğimi anla. Ne bak cevap şey, hazır. Şey yapmadım, konuşulanı değil. anlama yani, yani, çalışmadan, konuşulanı anlama çalışmadan cevap hazırlarsan iki yönlü kaybın olur. Bak dinle, hocam söz hakkı istiyorum da vereyim. Evet. Siz konuşun. Ha, bakın şimdi, o sözün batıl diyebileceğimiz senedi de yok. Düşünün. Ama bütün usulü fıkıh kitapların mukaddimelerinde bulursunuz. Yapışın şu hoca dediklerinizi yakasın onu bulsunlar getirsinler. Var. Kitaplarda koyuyoruz ama sahip veya mesela. Şey, senedi... Buyurun şimdi konuşabilirsiniz. Konuş, Ben dinleyeceğim. Hı. Hocam Heh. İtilaf konusunda e, Hazreti Ali ile Hazreti Muhabiye'nin arasında geçen e, olaylar mı edemek? E, bu konuda bizi bir aydınlatır Başka bir misliliğe yine? İtilaf, imamların arasında İtilaf var ya, bu konu e, Mevzu bahis edildiğinde Hazreti Ali ile ee, Muaviye'nin arasında geçen e, savaş. Daha boykartlar olmuş. Yani yani o, Bunlar, da, Bunlar, hat Bunlar işte şey yapıyorlar yani. Bunlar, Bunlar bu dini bir ihtilaf değil, siyasi bir ihtilafdır. Hazreti Ali Radıyallahu anh'ın Müslümanların imamıydı. Halifesiydi. <gülüyor> Müslümanların imamı varken birisi kim olursa oturur, ona karşı çıkarsa onun adı Kur'an'da dediği gibi babidir. Muaviye orada bağilik yapmıştır ve hatalıdır. Ama Bâhi, kafir demek değildir Kur'an'da. Asidir. Hazreti Ali'nin imam olduğunu söylemiştir ehli Sünnet. Muaviye de ona karşı çıkmış, ayaklanmıştır ve bahi demiştir. Arkasından da, hasreten İmam-ı Şafi, onlar kılıçlarını kana buladılar. Bizim dilimizi bulamak gerekmiyor. Siyasi, siyasi bir müşkilattı. Bayağı ciddi bir müşkilattı. niçin yapmışlar onlar? Böyle hava nefis ve Hiç önemli değil. <gülüyor> değil. Hazreti Ali'nin imam olduğu önemli. İmamdı, halifeydi. Muaviye de ona karşı geldi. Bağî oldu. Kur'an'da Bağî dönene kadar vuruşun onu öldürün diyor. Ama onu öldürmek küfürlen değildir. Hata etmiştir. Eh, onlar kılıçlarını kana bulamışlardır. Bizim de 14 asır sonra bize hiç faydası dokunmayacak bir şekilde dilimizi uzatıp da 14 asır ileriye kana bulamak herhalde. Hiçbir fayda getirmiyor. Ama zamanımızdaki idarecilerden konuşun. Çünkü... <gülüyor> ...sizin hayatınızı ve dininizi, her şeyinizi ben meşgul şöyle edin. Bir, <gülüyor> <demin> şöyle bir... ...şöyle bir <gülüyor> müsaade geçti hocam. Aferin bazı mesela... ...böyle olduğun gibi müsaade almadan aşıyoruz ben. Yok yok. Böyle konuşabilirsiniz. Ben sizi ha, dinlerim hocam. Şimdi demin öyle bir nasıl geçti... ...kardeşlerimiz arasında... ...bizim böyle... ...bizim böyle... ...mesela bir kafir başımıza mesela... ...lider, hakim... ...mesela... ...yapabilir miyiz yani mesela? Böyle destek verip... Yapabilir miyiz? Siz az önce... Ben ya, şu hatırlattım. Sen soruyorsun mu? İzahı bekliyorsun. Yani bunu evet. annemiyoruz. Acaba nasıl olur? Ya, şimdi bakın bu soru taktiği şu demek. Evet. Hocam benim anlayışım bu meselede böyle. Bu istikamette bir cevap ver. Bir sipariş soru olur. Evet. Böyle sipariş soru şey yapmayın. Az önce ben size meselenin itikat boyutu itikadi boyutunu ele alırsanız bu meselede dahi çok müşkilatınız var dediysem, kendi kaplarımızı düzeltemediysek, bazı arızalarımız varsa bizim <gülüyor> başımıza getireceklerimiz de nasıl olur? Onu hiç seçemeyiz. Az önce ihtilaf meselesindeki ayeti kerimeyi misal getirirken başını sadece tercüme ettim, diktim. Üzerinde durmadım. Çünkü mevzumuzun dışı dedim. Diyor ki, ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler atıya ve atayın Allah'a itaat edin diyor. <gülüyor> Resulüne, Resule itaat edin diyor. Hmm. Ve sizden olan emirlere de kimden olanlara? Müslümanlara. Biz ne isek emir hmm. de o olur. Baştaki kim? Bizden olan birisi. Evet. Hesap edin. Semengaymano ne kabarı o kadar köfte arnautun dediğine, ne kadar para verirsen o kadar köfte ağırsın. Sen nasıl sütten öyle kayma Öyle mi? Allah bak Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Sizden Allah nedir? Allah'ın kanunu herkezmiş olur. Allah. Allah, Allah... <gülüyor> Meselenin ben bir başka menfezinden baktığım için aynı meseleyi söylüyoruz bir yerde de. Yani. Ben bir izah tarzı getirdim size. Allah Resulü diyor ki bir ayet kelime de, sizden iman edip salih ameller işleyenlere salih amel nedir Burada fememmene yerju liqa'e rabbi felyamel amelan salihan ve la yuşrik bi ibadetihi hedi eğer kim sizden Rabbine kavuşmak istiyorsa salih ameller yani Allah'a ortak koşulmamış ameller ister. İman edip salih ameller işleyenlere aynen yeryüzü aynen ben sizden önceki ümmetleri yeryüzünün halifesi kıldığım evet. gibi, sizi de yeryüzünün, onları da yeryüzünün halifesi kılmayı vaat ettim. Evet. Biz salih amel işleyip, e, im iman edip salih ameller işley işleyince Allah bize neyi vaat etmiş? Evet. Yok. Yeryüzünün, evet. yeryüzününün... neyi, neyi vaat etmiş? Yeryüzünün, neyi vaat etmiş? Türkiye'nin mi? yüzü. Ve dininizi temekküm ettirip, korkunuzu emniyete tebdili. Ve bana hiçbir şey O zaman demedi haklı emersi halen yapmıyor Öğretim bitireyim, yani. ondan sonra size fırsat vereyim ben. Yani, <gülüyor> <gülüyor> İsteyim. Ve bana ortak koşmayacaksın diyor. Şimdi, bir coğrafya parçası üzerinde yaşayan insanların... ...yüzde <gülüyor> Müslüman olduğunu söyleyip de... ...daha hala orada küfür hâkimse... <gülüyor> ...bu ne demek? Ya haşa, Allah vaadında kulfediyor, yalan söylüyor... ...ya da koştuğu şartları biz yerine getirmemişiz. Biz daha hala bırak Türkiye'nin... ...yeryüzünün hakimi değilsek. Demek ki onun koyduğu şartı... ...yerine getirmemişiz. Yerine getirdik de haşa... ...Allah vaadini mi yerine getirmiyoruz? Getirmedi. Bu çok net. Neden anlamak istemiyoruz? Çok net. Suç bizde hedef saptırtmayalım. Yahudiler bize bu net Yahudiler şu netti, bu net Vallahi yalan. Bu hatiplerin sahtekarlığı, hedef saptırtıyorlar, yapan biz ise, Şeriat isteyenin hangisi bir araya gelebilir, değil mi, hangisi şeriatla yürümek ister, herkes gökten zembille şeriatın inmesini ister, Şer şeriat gitmemiş ki gelsin, şeriat yaşanarak hayata uygulanır, şeriat yaşanır, birisi gelip de despot bir idareyle zembille indirip, bize şeriatı mı uygulattıracak, hayır. Şeriat yaşanır. Yaşandıkça hayatımıza geçer. Hayatımıza geçtikçe şeriat insanların hayatında yaşadıkları coğrafya parçası üzerinde onların onlar üzerinde hakimdir. Onun için o bizden dedim. Hiç kendimizi aldatmayalım. O bizden. O bizden. O bizden değildir demekle kurtulamazsın ha. O bizden. O bizden. İsparta olsaydı içimizde belki amcasının, dayısının oğlu olurdu. Değil mi? Falan yerli, yani onun da neler olduğunu bilmiyorum. İki Evet çiller nereli? Muğla. Muğla mı? Muğla olsaydı halasının, teyzesinin kızı çıkardı belki. Öyle mi? Öyle değil mi? Onlar bizden yani. Hiç kendimizi aldık Bu lazım Aha, güzel. Dönüşü de şimdi bir, bir yanlış yoldan tekrar nereye döneceğimizi bilmeden gelip bir başka yanlışa gideriz. Nereye döneceğimizi önce öğreneceğiz. Neyse böyle dönüşler devamlı bilinmeden yapılan girajlar, sapılan yollardır. Bu yoldan çık o yola gir, o yoldan çık o yola gir. Hiçbir şey ifade etmez. Yol yenilemek değildir bu. Hangi yola gireceğini tespit et. Bir de yaş koronanın yüzünde yanar. Belki bunu istemeyen bilen de var da fakat eline bir şey gelmiyor. Bu nasıl oluyor? Hep mazeret bulmaya çalışıyoruz. Hep mazeret. Böyle der. Hep hocalar zaten böyle der. Bu toplumu anlattık. Anlattık da anlamadık. Yalan. Hedef sattır. Mı? Hiçbirisi çıkıp da Allah için ya biz bu toplumu anlatamadık. Anlatmadık da bu böyle demiyor. Öyle mi? Ne anlattılar? Anlatmadık ki. Onların anlattık, anlattık da anlamadılar. Ya yani. kendimizi hemen kuru yapıp yaşın yanında yanar zavallı mazlum vaziyetine koyacağız yok. Bu günahtan bizim de payımız var. Bu yükü yüklenmeliyiz. Var da. Ondan sonra kulumuzun cezasını çekiyoruz. Buna destek veriyoruz. O zaman Allah'a ne? Kime destek? Allah bize demiş ki intensörlülahı yaşıyorsunuz. Eğer siz Allah'a Allah'ın dini Allah yardım Allah'a olamazsınız. Yardım deyince kime yardım edin? Dini yardım edin, onlar yardım edin. Sen, sen bir şeyler, başka bir şeyler demek istiyor gibisin gibine geliyor. Türkiye'nin resmi, dini demokrasidir. Akide de mezhebi, layık-ı kemalizmidir. Amelde anaptı, an attı, doğru yoldu, değil mi? Değil mi? Bu aç. Anladın mı bunu? Evet. Kime yardım edin? Nasıl? Evet. Allah, inananların akidesini düzeltmelerine nasip etsin. Bize doğruyu öğretsin, mühim olan bu. Duayı görürüz, sırattan ispatını görür de, fakat ağzımıza gizliği bıraştırmışlar, plan, planlarını öyle koymuşlar. Anam burada duamı duamıza yerine... Geçiyor. Bakın, ben itam ederken, iki tayfa ayırmıyorum. Biz akidemizi öğrenmemişiz. Suç bizde. Bu akidemizi öğrenelim doğru dürüst iman edelim. Salih amelleri işleyelim biz. Bir başkasının bunu yaşamasına çalışalım. Bunun mücadelesini verelim Onlar yapacağını yapar küfür. Biz ne yaptık buna bakalım. Kafir şunu etti, bunu etti. O onun işi tabii onu yapacak. Sen ne yaptın, ben ne yaptım. Biz ne yapmamız gerekir bunu tespite bakalım. Değil mi? En güzeli böyle herhalde. Doğru, bu hayatta bu müşkülatlar içerisinde benim bu müşkülatlardan nasibim var sana yüklememeliyorum bu garibanın birisine de yüklememeliyim herhalde yükleyecek birisi varsa önce bu mesuliyetin pisliğini hepsini ilim eliyim diyen insanlar yüklenecek başkası değil yani bu garibanlara birse bana on düşüyor öyle mi? buna razı olmalıyız ondan sonra herkes bu suçu paylaşacak ondan sonra topluca bu suçu silmeye çalışacağız bu da illa hep bir araya gelmek değil yanlış hedefler bir insanın ismi altında toplamak değil, İslam'da toplamak var. Bir cemaat altında değil, İslam'ın gölgesinde toplanmak vardır. Fertler, fertlerin etrafında belli başlı gruplarda toplarsa, cemaatçilik yan yana peş peşe bir yerde toplanmak değildir. Önce akidenin zihinlerde vahdeti önemlidir. Benim akide, akide yönüyle birlik sağlamamdır insanlarla. Mücadelede hedefimizi tek yapmaktır İlla benim falanın cemaatinden olman olman gerekmiyor doğru yolda olman için. Değil mi? O öyle kabul edersen bizim cemaatten ayrılan, damdan düşen tezek gibi olur. Bir de desteklemeyen şöyledir, falan etmeyen söyledir. Böyledir lafları çıkar. İslam'a uyan kurtulu, İslam'dan kopanın da işi biter. Bu açık. nasıl konuşalım? nasıl konuşalım? Genel. Bizimdeki tutkanın arayda e az önce ihtilaf meselesinde mevzuyu ele alırken ben e, neden size sur atatta misal veriyorum derken Çünkü akideden hiç konuşmuyorsunuz akidedeki müşkülat halledilmiş rafa kaldırmış gibi size anlatıldığından onları bilmeyip bunları bildiğinizden misal veriyorum dedim Akiden üzerinde hiç durulmamış, iman esası, bizi ebedi selamete ulaştıran, ebedi huzura götüren bu müşkilatın üzerinde durulmamış. Nasıl anlaşılması gerekir denilince de, arkadaşımızın sorusu gibi, kitap ve sünnet sıkı bir eğitim malzemesi olarak ele alınmaktır. Hayatımızın her safhası bizim için bir eğitim vakti olmalıdır. Çarşıda, pazarda, evde, sokakta, gezerken, tozarken hepimizin birbirine anlattığı, konuştuğu, ifade etmek istedi, ima etmek istedi din olmalıdır. Dinde de en üst mertebede ele alınan Allah'ı birleme nüfumudur, bu nasıl? Gündemde oluşturulacak meseleler bizde saptırılıyor. <gülüyor> ha, belli başlı bir taife ancak gündem oluşturuyor. Gençliği o meseleyle günlerce uğraştırıyor. Bir cuma namazı gündeme geliyor. Türkiye'de cuma kılınır mı, kılınmaz mı? Cuma namazı İslami bir mesele ama en önce konuşulup halledilmesi gereken mesele mi? Değil. Gündem oluşturuyor. 15 senedir Türkiye'de bu konuşuldu. Daha yeni yeni sönmeye başladı. Doğru öyle değil mi? Evet. Türkiye dar bir harp midir, değil midir? Gittiğimiz bütün sohbetlerde bu soruluyor. Evet. Tamam. İslami bir mesele ama öncelikle ele alınması gereken bir mesele olacak. Başka mesele, var mı? Değil, başka değil. Esas mesele var. <gülüyor> <gülüyor> Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de insanlığın yaratılış sebebini, gayesini anlatırken diyor ki وَنَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana etsinler diye yarattım diyor. İnsanın yaratılış gayesi neymiş? Allah'a kullukmuş. ...bu ayet-i kerimeden bizim ilk anladığımız ne? Yaratılış gayemizi anlamışız. Biz ne için yaratılmışız? Kulluk. Kulluk. Burada ile anlatılması gereken... ...yani müsemmasıyla anlatılması gereken... ...ne kalıyor? İbadet. İbadet ne manaya geliyor? Kur'an'a dayalı, sünnete dayalı... ...yani şer'i hukukumuza dayalı bir isim... ...mes'ele ele alındığında... İsmen ele alınıp bırakılmaz. Yani, ismen alıp da teferruatı insanların tarifine bırakılmaz. İbadet diye alıyorsun, şuradan ben size buradaki ibadetten maksat nedir diye on kişiye sorsam, belki en basitinden aynı şeye ibadet gözüyle bakarsınız, belki herkesin zihninden farklı farklı şeylerin zuhur edip telaffuz edildiğini görürsünüz. İbadet deyince ne anlarsınız? Bak hemen namaz. Namaz ibadetten bir cüzdür ama burada ifade etmek istediği ibadet sadece namaz mı? Namaz benim 24 saatimden bir saatimi alır, onlar dakikayla öyle değil mi? Ama ben sadece ve sadece sizi ibadet Hı. için yarattım diyor. Siz ne anlarsınız ibadetten? Hı. 24 saatin tamamını Allah, Allah için harcama ibadet. Yani harcamadan madem şöyle güzel olacaktır. Yani bu ifade 24 saatin her saniyesini de içine alan bir eyleme anlatmak istiyor sanki. Yani. Heh, bir eyleme anlatmak istiyor. Başka ifadeti anlatan İbrahim. <Gülüyor> Yapmamış. ne şey? Allah'ı bilmemezsin. Bir olan Allah'ın vermiş olduğu, o 24 saati, onun istediği şekilde... Bir ...şer'a. Birisi, birisini öpüyor. İmam-ı Şafir bozulur. İmam-ı Azam, kadınlara dokunduğu zaman bozulur, İmam-ı Şafir bozulur diyor, bu nedencilere geliyor. Bazı kardeşlerimiz, <öz> Burada bir tezahür, ciddiyet var diyorlar. Muhakkak birisi doğru, birisi eğer ediyor. Hatası, birinin ki doğru, birinin ki eğer ediyorlar. Bu olabilir. Çünkü o aynı kelimde mesela diyor, tezat yoktur, ciddiyet yoktur, hepsi aynı yüzüne bulunur diyor. Yani kardeşimin bir sıra, mesela diyor. Mesela devamı bekliyoruz. Allahu Azze ve Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَكُونُكَ الَّذ۪ينَ تَفَرَّقُونَ وَاَخْتَلَفُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ diyor sakın, sizden evvelki ümmetlerin ihtilaf edip parçalandıkları gibi yani siz sizden evvelki ümmetlerin